İzahı Kayın ölümdür cümlesi, ölümden korktuğunuz gibi kayından korkunuz manasındadır. Kayın, kocanın babaları ve oğullarından geri kalan akrabaya denilir. Amca çocukları yabancıdırlar. Yani bir kadının kayınlarıyla baş başa kalması fitne ve fesatlığa sebep olur. Mahremi yanında olmadığı takdirde yabancı hanımın yanına girmek haram kalınmıştır. Kadının veya erkeğin yakınlarından kim olursa olsun beraberce oturmalarının fitneye yol açacağına işaret ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayın ölümdür buyurmuştur. Öyleyse evli iki kardeşin bir evde karışık bir şekilde oturması mahzurludur. Ancak odaları ayrı olur, biri diğerinin hanımını görmezse mahzuriyet kalkar demektir. Yani Ayrı ayrı oturulmalıdır. Çünkü nikahı düşenler senin için namahrem diriler. Yani yabancıdırlar. Onlara görünmen, onlarla oturman ve konuşman ancak zaruret anında ihtiyaç kadar caizdir. Şimdiki örf ve adetlerden olan amcazadeyi, dayı oğlunu veya teyze çocuklarını halkın yabancı saymamaları İslam dinine muhaliftir. Örf ve adet Allah Teala'nın hükmünü hiçbir zaman değiştirmez.